752. konu, Hazreti Peygamberin, Ebu Ubeyde'nin güzel ahlakına şahitlik etmesi, Allah'ın Resulü, eşhabımdan hiç kimse yoktur ki, onun ahlakında bir eksiklik olmasın, fakat Ebu Ubeyde bin cerrah müstesnadır, dedi.